Merhabalar sevgili izleyiciler. Düzleme hoş geldiniz efendim. E, 5 Mart tarihi yaklaşıyor. 5 Mart tarihi e, sadece Konyalıların ya da Türkiyelilerin değil, dünya üzerindeki birçok Müslümanın zihninde e, KON TV ekranları vasıtasıyla ve e, yıllardır sürdürdüğü vaazlarının e, kayıtlarıyla birçok Müslümanın zihninde e, Tahir Büyük Körükçü hocamızın vefat yıl dönümü olarak e, şimdiden yerini aldı. Geride kalan bir yıllık süre içerisinde e, onun yokluğunu e, doğrudan ya da dolaylı olarak mutlaka hissettik. Ama e, onun kendi vaazlarında da ifade ettiği gibi onun e, doğru sözleri ve onun e, hak ve hakikate ilişkin nasihatleri kıyamete kadar inşallah ekranlar ya da kasetler vasıtasıyla bütün Müslümanlara ulaşmaya devam edecek. Efendim 5 Mart tarihinde hocamızı anacağız. Hocamızla ilgili yapılacak programlarla ilgili de birazdan sizlere bilgi vereceğiz. Değerli izleyicilerimiz bugün stüdyomuzda Tahir Büyükkörükçü hocamızın mahdumu sizlerin de ekranlarımız vasıtasıyla yakından tanıdığı Abdurrahman Büyükkörükçü hocamızı ağırlayacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza. Teşekkür ediyorum Allah. Rahatlıyorsun. Size, ee, sizin şahsımızda, bizi izleyen kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, e, şimdi Tahir hocamız tabi e, 80 küsür yıllık ömründe e, yüz binlerce insana hitap etti. Ya. Yakınen birebir tanışan binlerce insan için de çok özel anlam ifade ediyor. Ve herkesin de onunla ilgili yakından tanışanlar için hatıraları var. Onları çok özel, gönüllerinin çok özel bir yerinde saklıyorlar. Lakin siz mahtumu olarak evet. onun hayatının birebir şahidisiniz. Zaman zaman sizden tabii ki dinliyoruz onunla ilgili hatıraları ama bugün programımızda da o hatıralardan bir buket en azından izleyicilerimize sunalım arzu ettik. İnşallah. Siz de bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica. Allah razı olsun. Şimdi hocam. Önce e, onun e, ahlakı tabii ki e, Allah e, yolunda yürüyen Allah dostlarının ahlakıydı. O tespiti e, müsaade ederseniz ben programın başında yapmış olayım. Ama. Ahlakından bahsederek başlayacağız ama onun Rasulullah sevgisi bambaşkaydı. Herhalde de, o da ahlakıyla bağlantılıdır diye düşünerek ama. oradan e, başlayalım istiyorum. E, Peygamber Efendimiz'e duyduğu o sevgiyi, muhabbeti, o e, yani gözlerinden, sözlerinden ...okumak mümkündü. O sevgiyi bize bağlar mısınız? Nasıl bağlarsınız? Nasıl o sevgiyi okuyalım biz? Allah razı olsun ben bu fırsatı verdiğiniz için... ...sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Doğrusu şöyle ifade edeyim. KON TV izleyicileri zaten babamı tanıyorlar. Evet. Evet. Tabii bizim kadar olmasa da tanıyorlar, biliyorlar. Çünkü... Ayyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denilir değil mi efendim? Hakikaten babacığım kendi büyüklerinden, üstatlarından hocalarından bize anlatırken öyle derdi onları anlatırken. Sanki Selef devrinden kalma insanlar derdi. Hatta onun tabiri Selef bakiyesi insanlar. Evet. Böyle tabir ederdi. Şimdi ben bir yıldır onu çok arıyorum tabii. Bu bir realite. Allah şahit. Biz onu çok arıyoruz. Yani başkalarının aradığı gibi değil. Her yerde, her odada, her köşede, her bucakta onu çok arıyoruz. Bizim için şöyle bir yıldır bakıyorum, o da bir selef bakiyesi insandı. Her şeyiyle öyle, ahlakıyla, vakarıyla, ilme olan itibarıyla. Allah'a kulluğu ile, Resulullah'a sevgisiyle, selefe olan bağlılığı ile, şeriat konusundaki İslam konusundaki titizliği ile titizliği ile hakikaten selef bakiyesi bir insandı. Yani böyle şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Son dönemin fitnelerinin mesela televizyonun veya işte gazetelerin, dergilerinin fitneli kısımlarının, fitnelerinin hiç tesir etmediği, bozmadığı gönlünde kötü tesir icra etmediği de bir insandı. Bir tür korunmuşluk ya şöyle. Evet. Yani biz onu hep hayırlı halde hep güzel halde hep Allah'a kulluk halinde hakikaten hani Osmanlı döneminde o, o dönemi anlatmak için şöyle söyleriz. O günde insanlar e, ne kadar kolay iyi oluyorlardı. Kendilerini evet. zorlayarak ancak kötü olabiliyorlardı bugünün aksine bugün insanlar Allah korusun çok kolay kötü olabilirler kendimizi iyilikte ve iyilerle tutmak için zorluyoruz babacığım da öyle bir hayat yaşadı yani bütün hayatı iyilikle iyilerle güzelliklerle ve iyi insanların içerisinde elhamdülillah hayatını sürdürdü. Öyle olunca rahatlıkla ona selef bakiyesi bir insan diyebiliriz. Sanki Osmanlı döneminde yani sanki veya işte asr-ı saadetten sonraki dönemlerde yaşamış insanlar gibi dünyanın bütün kötülüklerine, bütün çirkinliklerine kapalı olarak yaşadı. Ve de e, Rabbimizin sevkiyle onu gördü. Bugün hala hizmet ediyor elhamdülillah. Evet. Siz veriyorsunuz ya ekranlardan. Evet. Ölmeyeceğim Konyalılar diyordu ya hakikaten ölmüyor. Ee, ve de inşallah böyle sonuna kadar yaşayacak. Tabii Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı ibadet ve taatta çok titizdi Sami'ciğim. Çok titizdi. Böyle çok korkardı. Zaman zaman ağlayarak bize derdi ki çocuklar çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Hatta bunu birinde üstadı Sami Efendimiz Hazretlerine söylemiş. Efendim çok korkuyorum demiş. Buyurmuşlar ki korkmamak tehlikelidir. Üstad Hazretleri korkmamak tehlikelidir. Yani şeriata karşı Rabbimize karşı o hani bize selef'in Allah dostlarının veya Peygamberimizin bütün hadislerinin mefhumundan alarak söyleyebilirim. Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı günah işlerken işlediğiniz günaha değil de kime karşı işliyorsunuz ona bakın deniliyor ya evet. veya insan işte asıl ayıp olan diyor Selef'ten bir zat Fudaylı İbni Adın olacak Allahu Alem asıl ayıp olan şey işlediğiniz günah değil Allah'a karşı olan saygısızlığınızdır. Evet. Günah istiğfar edilir, tövbe edilir. Rabbimiz de kabul buyurur. Rahmeti geniş ama aklı başında bir mümin nasıl olur da ona karşı gelir? O ona kadar ayıptır. Hani e, bazı hatalardan dolayı bir insana karşı pot kırarsınız. Özür dilersiniz. O da sizi affeder ama siz onun mahcubiyetini ömrünüz boyu yaşarsınız ya evet. ben nasıl oldu da böyle bir şey yaptım? İşte bu titizliğin içerisindeydi babacığım. Çok titizdi. Hani Selef'in mesela yalnız kaldıkları zaman bile Allah bizi görüyor diye ayaklarını uzatıp da oturamadıkları gibi Yalnız halinde olsun, bizle beraber olduğu dönemlerde olsun, seyahatlerinde olsun. Yani sanki Kabe'yi i Muazzama'nın karşısında devamlı onu biz Resulullah'ın huzurunda devamlı onu biz diz çökerek oturmuş olarak görürdük. Hı hı. Ben bunu ekranlardan söyledim. Sanki evimizde de yalnız kaldığı zamanda bile öyle böyle titiz temiz bir hayatı vardı. Rabbimize karşı çok saygılıydı. Sonra zaten biliyorsunuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme oradan kaynaklanan bir sevgi olarak da Fevkalade muhabbeti vardı. Vaazlarında hep söylüyor işte. Hep söylüyor. Orada Ravza'da biz çok defa şahit olmuşuzdur yanında. Elhamdülillah onunla beraber hacilerde, umrelerde veya sair zamanlarda beraber olma şerefine çok nail olduk Rabbi Muhammed ediyorum. Onun sayesinde. O Orada olduğu için biz de onları ziyarete gidiyorduk, umreye gidiyorduk. Ve beraber gidiyorduk umrelere, Resulullah'ın ziyaretine. Şunu bir defa daha söyleyeyim. Mesela... Öğleyle ikindiye genelde çıkmaz. İkindiğin gider, ikindiden hemen sonra gider. Akşamla da yatsı eve döner. Sonra sabaha tekrar giderdi. Sabah namazına Ravza'ya te tekrar giderdi. Kabe-i Muazzama'ya mesela. Öyle derdi her defasında. Abdurrahman evladım, her gidişimde Türkiye'den yeni geliyor heyecanıyla ve hevesiyle gidiyorum. Her gün sabah böyle, her gün ikindiğin böyle. Yani orada kalmış da alışmış. Zaten biz buralıyız. Nasıl olsa biz yok asla böyle bir şey yok. Mesela Ravza'nın kapılarının kapalı olduğu dönemde her gün mutlaka kapılar açılmadan orada. Şimdi artık 24 saat açık. Evet. Önceleri birkaç yıllar önce orada geceleyin temizlik için kapatıyorlardı. Muhakkak Ravza'ya kapı açılmadan mutlaka varılır. Ve o cennet bahçesi dediğimiz yerden koşarak yer kapılır. İşte şuna hep şahit olmuşuzdur. Efendim nasılsınız? Dostlar geçerlerken görürler mesela Umriye gelmişler kardeşlerimiz. Uzaktan görüverirler. Oh hocam siz de buradaymışız maşallah derler. Ziyaret ederler. İşte bir el öpelim derler. Resulullah'ın huzurunda el öptürmezdi. Ve de işte duasını almak isterler. Hı hı. Nasılsınız hocam diye soranlara. Böyle işaret eder Ravza-i Mudahre'yi veya Resulullah'ın kabri saadetlerini. işaret eder. Kainatın efendisine istidua verdim. Eski tabirle bu yani onun tabiridir bu istidaha verdim. Eğer Tahir Hoca ölçün tuttu köleliğe kabul olundun derlerse değmeyin keyfime diye böyle cevap verildi. Tabii e, farzlar zaten bütün müminlerin hı hı. efendim e, riayet etmesi gereken şeyler sünnetlere de mutlaka riayet edilir. Mesela yolculuk yaparız. Mesela yolculuk yaptığımız zaman çoğu insanımız sünnetini terk eder. Evet. E i̇şte özel arabasıyla gidenler bile Bizde asla öyle olmaz Babacığım olduğu zaman sünnetler kılınır Tesbihler çekilir, dualar edilir Ondan sonra yola devam edilir Çünkü kendi arabamızla gidiyoruz diye Yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetlerine fevkalade titizlik gösterir Bu da göster. Resulullah'tan kaynaklanıyor Tabi yani. yani sevginin tezahürü bu Eğer seviyorsanız itaat edeceksin Onun gibi evet. Evet. Peki hocam şimdi onun hayatında biz e, ifade ettiğiniz gibi o asr-ı saadet bakıyesini görüyoruz. İnanım e, modern dünyada e, hani modern e, felsefenin ve hatta modern dindarlığın e, öngördüğü şey şu. E, yani bir asr-ı saadeti bu çağda yaşamak e, çok da mümkün değildir. Evet. Bu çağın e, gerekleri var, e, gerçekleri var. Onlarla davranmak zorundayız. O zaman Tahir hocamız bunun aksini ispatlamış oluyor. Efendim tabii yani babacığım... Ee, mesela çok süratli araba kullanırdı hı hı. güzel arabayı severdi imkanı olduğu kadarıyla mesela bir prensibini de söyleyeyim araba aldı mı mutlaka sıfırdan alırdı gücü nispetinde evet. yani müminler şunu iyi bilmeliler bugünün teknolojisinden bugünün güzel imkanlarından mutlaka faydalanılır ama onlar kalp de olmamalıdır gönüle evet. girmemelidir bir de Allah ile aramıza engel olmamalıdır yani babacığım mesela e, 70'li yıllarda ben çok hatır, iyi hatırlıyorum. Ben o zaman İmam Hatip talebesiyim veya İslam Enstitü talebesiyim. Güzel bir araba almak ister ama aldığımız arabayı o zamanlar Ravza'nın eşiğine kadar varılır. İlk işimiz varacağız. Atımızı Ravza'nın kapısına bağlayacağız. Öyle tabir ederdi. Yani arabayı ilk aldığımız zaman onunla umre yapacağız. Karayoluyla gidilir o zamanlar tabii. Yani böyle bu imkanları da İslam'a hizmet ettirmek. Allah'a kulluğa hizmet ettirmek. İslam Herhalde buna engel olmaz. Yani onun için şaşırmamalıyız. Kuralları koyarken güzel koymalıyız. Hani zahiri halk ile, batını hak ile derler ya eskiler. Evet. Veya eller karda, gönül yarda derler ya. Onun gibi. Babacığım hakikaten güzeli severdi, titizdi. Yani mesela evi döşerken zevke uygun döşenmesini ister. Herhangi bir yerde bir ahengsizlik olursa ona razı olmaz. E, temiz giyer, titiz giyinir. Bir katli giyinir. Ütüsüz, kolay kolay elbise giydiremezsiniz. Evet. Yani hiç biz görmedik tabii yani. Bunları böyle, böyle biraz da o, o orta halli tutayım diye ev hayatında mesela Feo kalade titizdi. Evet. Tertemizdi daima. Düze, Düzeninden bahsediyordunuz evet. siz. Çok düzenli. Çok düzenliydi. Mesela son bir hatırasını bugün izleyici kardeşlerime anlatayım Yani artık yatağında böyle. Konuşmuyordu artık, konuşamıyordu son aylarına yakın. Hı hı. Karşı taraftaki Minder biraz böyle eğilmiş, misafir <gülüyor> oturmuş, kalkmış. Ben bunu çok şimdi anlatıyoruz, hem ağlıyoruz hem gülüyoruz evde böyle. Çok tatlı hatıraları var. Onu işaret ediyor bize, onu düzeltin diyor. Karşısında eri duruyor. Karşısına ben böyle levhalar asmıştım. Zaten levhalar var, yeni levhalar astım. Onu böyle rahatlatacak devamlı kaldığı yerde. Onlarda azıcık bir iyilik olsun, işaret eder, onu düzeltin der. Yani mesela üzerine örttüğünüz pike'sinde herhangi bir şeylik olursa uzanır onu zorla düzeltmeye çalışır. Yani çok titiz de böyle bir hayatı vardı. Fıtratından gelen böyle çocukluğundan öyleymiş. Yani küçüklüğünden itibaren. O sonradan olacak bir şey değil Tertipli. Ben bunu latifeyle söylüyorum. Mesela ben elimi almışım yanında bir kitap okuyorum. Bitirdiğin zaman kitabı yerine koy. Yani o kitabı bu ortada koyup kalkamazsınız. Kütüphanesinden kolay kolay kitap falan da alamazsınız. Burada çalışacaksınız, burada okuyacaksınız, eve götürmek yok. <gülüyor> Yerine koyacaksınız, ihtiyaç olunca bir daha gelir alırsınız. Ama yani ziyaretine gelenler de çok yatırlıyorlardır. O kütüphanenin düzeni de zaten bu bahsettiklerinizi doğrular nitelikli. Hangi kitap nerededir? Elini atar, derhal bulur, çeker. Bulur, bulur. Evet. Bize hocam, tarif eder falan yerde bir kitap var. Mesela onu bana alın gelin evet. öyle. Aslında hocam yani büyük zihinlerin de özelliği bu. Yani zihinleri böyle tab tabir caizse kutucuk şeklinde. Ya. Yani hocam o kitaplığı kafasına kodlamış ve orada her şeyin yerini birebir buluyor. Ve bunda bir karışıklık olması onu huzursuzlandırıyor tabii caizse. aslında sen bu programı saatler yapmalısın ki anlatalım Kesinlikle. beraber. Çok ben e, çarşamba sohbetler bizi izleyen kardeşlerimize söz verdim ama istediğim gibi de anlatamadım doğrusu. Yani müthiş bir zekası vardı. Rabbim vermiş. Ben e, itiraf ediyorum. Onda birine sahip değilim. Babacığımın zekasını samimi söylüyorum. Maşallah, barekallah. Konya'mızın Hüyük ilçesine e, vaaza gitmiştim. Cuma vaazına gitmiştim. Cemaatimizden biri. Ben o gün ilk defa tanıdım. E, dedi ki ben Tahir hocamın babanızın hafızlık arkadaşıyım. Bir gün sen hafızsın bilirsin bunu. Bir gün akşamla yasla arası bize kızdı. Beş ham ezberledi. Onu yasın namazında okudu dedi. Bu her yiğidin karı değil. Değil. Kesinlikle Aa. değil hocam. Ha. Şimdi hocam... E Birkaç gün oldu. 28 Şubat'ın da yıl dönümü geçti. Şimdi evet. hocamızı çok sevdiği kürsülerden uzaklaştıran süreç evet. e, o, o dönemdi. Tabii o dönemle bugün hesaplaşılıyor olması hep e, arzu ettiği güzel günleri göreceğiz inşallah dediği günleri gördükten sonra Rabbine kavuşmuş olması, en azından e, gidişatın o yöne doğru yöneldiği hand günleri olsun. görmüş olması e, ayrı hamd e, edilecek e, hususlar. Ben şunu merak ediyorum. Hocamız 28 Şubat sürecinden sonra... E, Kürsülerden uzaklaşmasından dolayı size özelde yakındığı, üzüldüğü oldu mu? Bunlardan bahsetti mi hiç? E, tabii bir defa e, Çünkü, takdire fevkalade teslimiyeti vardı. Onun Onu hayatıydı tabii. Yani, evet, yani olanda hayır vardır. Biz onun e, yaşayarak bize gösterdiği bir e, tespit idi kanıt. Rahat. Ama tabii kürsülerde olmayı çok severdi. Evet. Çok severdi. Yani o benim için bir rahatlık oluyor. Bir de bir deşarj oluyorum derdi rahatlıyorum derdi. Hatta birçok kardeşimiz belki bunu bilmezler. Babacığımın evinde televizyon yok. O vaaz ettiği gün televizyon karşıdan komşularımızdan bir yerden gelir. Evet. E, Kon TV'miz onu veriyor ya. Çocuklar ne söylemişim? Bir de ben kendimi dinleyeyim bakayım der. Onu dinler geri gönderirdi. Yani e, kendi vaazlarına da bu kadar saygı duyar ve e, onları izlemek arzu ederdi. Yani kürsüyü çok seviyordu, çok seviyordu. Bizlere de hep öyle ısrarla söylüyordu. irşadın ve de tebliğin faziletini anlatıyordum. Doğrusu ben hala pişman oluyorum, korktum. Babacığım dedim, yani bunlar yaşlı demezler, alim demezler, büyük insan demezler, saygı duymazlar, sizi üzebilirler İsterseniz bundan sonra çıkmayın kürsüye dedim. Zaten biz bir şeyi böyle e, yapın, edin, yapmayın, etmeyin gibi asla söyleyemeyiz. Evet. Rica ederiz, söyleriz. Peki çocuklar der makul olanı veya enteresan, muhteşem bir muhakemesi vardı. O ne söylerse hep onun haklı çıktığını gördük. Orada peki çocuklar madem ki öyle diyorsunuz dedi hiç kıyamamasına rağmen kürsiden maalesef ayrıldı. Yani bana göre 28 Şubatçıların başka seyyatı olmasa Tahir Hoca ek kürsiden indirmiş olmalar onlar için evet. dünyada da ahirette de kafidir. Evet. Evet. Rabbim hesap soracak inşallah ama tabii üzüldü. Çok Üzüldüm. üzüldü ve o bu hadise onda durgunluğa vesile oldu. Tabii birkaç yıl sonra da artık e, mübarek topraklara da gidemez oldu. Sa evet. Sıhhati el vermedi. Evet. İşte o durgunluk. Evet. Kürsiden inmenin durgunluğudur. O, o sağlığın etkili evet. değil mi? Sonra tabii 2003'te de anneciğim vefat etti. Evet. Allah hepsine rahmet etsin. Ee, yani kendisinin itirafıdır. Ben çok çileler çektim. Evet. Babacığım çok çile çekmiş. Hep çile içinde büyümüşler. Bize hep öyle söylerdi. Çocuklar evde bir rahatlasak, bir gülsek acaba hangi çile gelecek ki diye hep beklerim ve muhakkak o rahatladığımızın, güldüğümüzün çok daha ağır bir çile arkasından bize gelir. Şöyle veya böyle derdi. Hayatımız boyu bunu çok tecrübe ettik biz derdi. Hakikaten öyle. Elhamdülillah. Yani hani tabir yerinde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hayat felsefesi diye bir şey söylerler Hı ya olsun. veya hayat akışı diyelim biz ona. Hayat prensipleri, düsturları diyelim. Babamın hayatı mücadeleydi. Ve tabi e, o 28 Şubat'tan sonra e, çıkamadığına çok üzülür. Ağlar bazen. Yani e, geçmişe öyle. Ondan evvelki şeylerde Hı -hı. de öyle. Ümmeti Muhammed'in haline ve Akif'in şu dörtlüğünü çok okurdu. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüğümde Hazan'ın da bu cennet gibi yurdu. Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diye. Akif'in bu dörtlüğünü okur ve ağlardı. 28 Şubat'ta Kürsü'den indikten sonra çok şey itmedi. Yani böyle aşırı üzülmedi. Hı hı. Elhamdülillah vaazlar devam ediyor dedi. İşte dediğiniz gibi kendisinde de fazla cesaret bulamıyordu. Onunla müteselli oluyordu. Biz onu mesela ısrarla diyorduk babacığım Umriye götürelim sizi. Çocuklar kendimde cesaret göremiyorum. Hatta öyle söylerdi dizlerimde pek takat görmüyorum Evet. derdi 2003 herhalde değil mi hocam? Onun hayatında böyle sağlığı açısından da daha da kötüye gitmesi. Yani anneciğim işte vefatı evet. ondan sonra hakikaten daha, yani, durgunlaştı. daha e, durgunlaştı. O bütün mücadele zamanlarında ben e, yani bilmiyorum benzetmem çok uygun olur mu ama özür diliyorum eğer yanlış bir yani. söz söylemiş olursam. Yani Hz. Hatice annemizi Efendimizin bağladığı gibi e, Tahir hocamız da eşine öylece bir bağlılık hissedip işte senetül hüzün olacak evet. olduğu evet. gibi çok güzel bir benzetme mi? oldu hakikaten hoş oldu o mücadele yani yıllarında biz, çünkü e, hep omuz omuza sırt sırta yan yana Yani babacığımdan bahsediyoruz selefin adeti de böyle mesela birçok alimlerimizin annesinin adını bile bilmezsiniz evet babacığım da bu konuda çok titist. çok titist. mesela bir başkalarına Annemi anlatırken Abdurrahmanın annesi şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek anlatırdı. Ekşim bile demezdi. Evet. Bu konuda çok titizdi. Yani veya çocukların annesi diyerek öyle evet. söylerdi. Genelde Abdurrahmanın annesi derdi. Eğer annemden bahsetmek icab ederse. Fakat biz tabi fazla da söyleyemiyoruz. Onun bu titizliğinden hala ruhundan korkuyoruz. Doğrusunu söyleyeyim, incitmeyelim diye annem de çok hassas bir kadındı. Yani kahraman bir kadın. Allah cennette beraber Aynen. kılsın inşallah. Aynen. Yani babacığımın bütün bütün arzularına ihtiyaçlarına hayatı boyu hep fedakarlıkla evet dedi. Mesela ben hatırlıyorum bir gün misafirler aniden gelmişler Bunu yani biz bunu kaç defa yaşadık ikindiğin gelmişler akşam akşama üç sofra misafir yeti yemek yetiştirilmiş. Böyle hemen e, Allah onlardan ağzı olsun kardeşlerimi çağırır işte biz evlendikten sonra biz devreye gireriz. Eşim Allah ondan razı olsun devreye girer. Halalarımı mesela çağırırlar. Akrabalarımız, komşularımız hemen gelirler. Böyle ikindiden sonra akşama iki sofra, üç sofra misafir hazırlanır. E tabii bu burada koordinatör hep annemdi. Evet. Yani yani Tahir Hoca Tahir Hoca olmak kadar Tahir Hoca'nın zevcesi olmak, oğlu olmak, Hakikaten. kızı olmak da zor. Hakikaten. Zor. Çünkü yani tabii e, biz ona layık ya. kılsın Amin. ama eee anacığım da babamın yanında o çileleri aynen çekti. Evet. Aynen yaşadı o yüzün. Karşılığını kat kat fazlasıyla Mesela, bulacaktır işte. Evet. Mu, muhakkak, muhakkak hiç şüphe yok. Bu zerresi e, boşa gitmez. Mesela 1980'de babacığım Ankara'da çile çektiler. On iki evli tutuklandılar. Hakikaten o günler sıkıntılı günlerdi. Çileli günler çünkü idamla yargılandılar. Ama hiç düşünebiliyor musunuz? Bize hep ben o zaman Mekke'deydim talep olarak. Kolay i̇şte ya? Yani geliyordu hep hatta şöyle deniliyordu Yasin Bey öyle söylüyormuş bunlar bir çukur kazsalar bizi oraya doldursalar üzerimize toprak çekseler kimse hesap soramaz. Çünkü ihtilal hükümeti öyle, bu. Tabii. baba Anneciğim hayatının sonuna kadar çekeceği rahatsızlıkları o babamın çilesi sebebiyle kaldı. Evet. Şeker hastalığına evet. müftela oldu ve işte o götürdü zaten. Evet. Yani ee, kolay bir hayat sürmemiş hocam yani. çile. Çok çok kireli Bir Vidayet halinde işte siz belgeselde de Allah razı olsun işliyorsunuz. Fakirlik ve yokluk, sıkıntılar. Evet. Ondan sonra seferler, yorgunluklar, efendim mahkemeler, e, babacığımın tabiriyle ademi takip kararları yani takipsizlik kararları falan böyle hayatımız hep böyle mücadele. Ya, tam değil. 90'dan sonra böyle artık Kapıcami ile Ravza ile buluşmuşken böyle her şey yoluna girmişken 28 Şubat. Evet. Yani. Ondan sonra da zaten anacığımın vefatı ve yani işte ee, oh demeden sanki böyle Darbaka'ya uçtular. Ama tabii büyüklerin hayatını görüyorum ben hep öyle. Çileyle evet. dolu. Ama şöyle hocam yani Tahir hocamız da böyle herhalde. O büyükler o çileyi Allah yolunda çektiklerinin farkında oldukları için o çileden zevk alıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun hocam. Düştü bir ara kolu kırıldı. Camiden gelirken buzdan ayağı kaymış. Düştü. Hemen koşturduk tabii. Yaptırdık falan. Aradan bir kan, birkaç gün geçti. Ne diyor biliyor musunuz? Rabbim e, daha ciddi bir mertebe lütfetsin diye Rabbimden bir çile istemiştim. Düştüm kolum kırıldı Abdurrahman diyor. <gülüyor> e dedim babacığım bize hep afiyet isteyin diyorsunuz. Değil mi yani? Ben biraz sitem ettim yani. Bela ve minnet istemiyor. E, tabii asla. Valla işte ne bileyim öyle gönlüme geldi işte diyor ya. Yani. Çok yaşlılık dönemleriydi. 2000 yılına evet. yakındı böyle düştü ve kolu kırıldı. İki defa altı arayla üst üste tebessüm ederek bize böyle söylüyor. Ben diyor kendim Rabbimden istedim diyor. bunlar ben <gülüyor> yani hatırlıyorum şimdi. Büyükler o hani Fuzuli'nin ki devayı nasıldı bilemiyorum kasidesinde vardı. Elçek El yaramdan ey tabip ki işte benim devam, devam derdimdir derdin. diyor evet. ya sanki evet. onun gibi özür diliyorum izleyen İstanbul'da. kardeşlerimizden hatırlayamadım toparlayamadım Beytin. Yani sanki böyle çileyi derdi Ümmeti Muhammed'in derdini kendilerine deva edinmişlerdi. Onsuz yaşayamıyorlardı yani rahatsız yaşıyamayız. Ya hocam bazıları da bunu gösteriyor ya ümmeti Muhammed'in derdini sırtlarında hissediyorlar. İlanın yani öyle. biz bugün bireyselliğin kavan e, yaptığı e, bir zaman diliminde yaşıyoruz ve e, bırakın ümmeti Muhammed'i e, sağımızdaki ya da solumuzdaki arkadaşımızın dostumuzun derdinden bile bir parça bize yüklendiğinde rahatsız oluyoruz. Ya. O senin derdin yani hani yapabileceğim benim bu, bununla sınırlı daha ya, fazlasını maalesef. yapamıyorum. Çocuklarımızın, eşimizin derdinden bile yani kendimizi çekmeye çalışıyoruz. Ama Allah dostları, büyük insanlar, ümmeti Muhammed'in bütün yükünü omuzlarını, sırtlarını alıyorlar. Bunu yaparken de bir an bile düşünmüyorlar. Yani bu ağırlığın altında ezilir miyim, kalır mıyım diye. 12 Eylül'de tutuklandıkları zaman, tabii bizi izleyen kardeşlerimiz, bizim sözlerimize istedikleri kadar itibar ederler. Amin. Ama ben bazı hoş hatıraları bugün farklı şeyler söyleyelim diye eyvallah, söylüyorum bunları. Eyvallah. Biz o zaman ben dediğim gibi Mekke'de ben talebeyim. Medine-i Tayyip'e-i e geldik. Üstadımız Hazretleri'nin Mahmut Sami Ramazanoğlu'nu ziyaret ettik. Orada buyurdular ki Tahir Hoca ve arkadaşları Ümmeti Muhammed adına çile çekiyorlar. Onların çektiği çileyle cenabu Hak hazretleri ümmetin üzerinden bazı bela ve musibetleri kaldırıyor. Yani dediğiniz gibi hakikaten büyükler ümmet adına çile çekiyorlar. İmam Şahân hazretlerinin Tembihül Muhterin diye bir eseri var da bazı büyükler diyor ümmetin o derdini o kadar o kadar yüklenirler ki çok özür diyerek söylüyorum ümmetin derdinden dolayı idrarlarından kan gelir bazen diyor. Bu ümmetin adına. Yani büyükler de insanlar da zaten. Ne kadar çok başkalarının derdini yüklendi, o kadar büyük insan. Evet. Ne kadar başkasının derdiyle dertlendi, o kadar büyük insan. İşte ee, dedik ya, Selef döneminden kalma bir insan gibi sanki. Evet. Hakikaten etrafının derdiyle dertleniyor. Ümmeti Muhammed'in halini çok önemsiyordu. Kendimiz doğarken ümmeti ümmeti diyerek evet, doğduğu gibi. Evet, onun ümmetine yakışan da bu. Başkalarının de halleriyle hallenmek. Yani. Sami Efendi'yi çok seviyordu. Çok severdi. Birkaç kelam ondan edelim. Evet. Ruhaniyeti bu meclisten evet. haberdar olacağına inanıyorum. Yani. Ondan da bahsedilmesi Efendimim, arzu herhalde. Ee, çok teslimiyeti vardı. Yani ben babacığımın hayatını gördüm. İnsanların dünyada anlayamayacakları bir hayattı. Bakın bunu ekranda söylüyor. Mahşerde evet. görecekler. Tahir Hoca ne kadar güzel, ne kadar büyük bir insandı. Bunu evladı olarak söylemiyorum. Ee, buna inanarak söylüyorum yani Konyalılar dahi Tahir Hoca'nın büyüklüğünü inşallah mahşer gününde görecekler i̇nşallah. Rahman. o da derdi ki hayatında ondan daha büyüğünü görmedi İslam Efendimiz Hazretleri için öyle söylerdi yani o kadar teslimdi nefsini o kadar çünkü e, nefis terbiyesine çok önem veriyordu babacı evet. yani ibadet olabilir Uyumazsınız, sabahlara kadar ibadet edersiniz. Olabilir. Akşamlara kadar oruç tutabilirsiniz. Paranız elinizdedir. Tamamını coşarsınız bir infak edersiniz. O ayrı, nefis terbiyesi ayrı. Ona çok önem veriyordu babacığım. Hayatında onun kadar nefsini terbiye etmiş bir ikinci insan görmedim derdi. Onun için çok teslimdi. Çok teslimdi. Şimdi hocam... E Geç, geçtiğimiz günlerde e, Sami Efendi, Efendi Hazretleri'nin vefat yıl dönümünde onu da andık. Evet. Buradaki konumuz konuğumuz vardı. E, bırakın haram, helal e, o kalın çizgileri, o ince çizgi, o şüphelilerin olduğu çizgiden bahsederken şöyle bir olay anlattı. Müsaadenizle hemen kısaca anlatmak istiyorum. Tabii. E, i̇ş yerinden eve dönerken pul almak için bir markete uğruyorlar. Yani bir büfeye ve büfeye 10 lira veriyorlar. 1 lirasına pul istiyorlar yani 1 liraya da o zaman için 1-2 ay belki iş yerinin pul ihtiyacını görecek kadar pul ediyor tam 1 liralık pul istediklerinde içerideki müskiratı görüyorlar ve onu görünce 10 liranın tamamına pul istiyorlar efendim emin misiniz diyor içerideki büfeci Tamamını alayım evladım diyor. Yani bir yıllık belki daha fazla belki iki yıllık o anda oradan pulu almış oluyorlar. Yanındaki artık muhibbine de belki müridanından olan kimseye de oradan ayrılırken diyorlar ki onu gördüm o paradan bizim paramıza bulaşmasını, bulaşmasını istemedim. istemedim. Şimdi yani Sami Efendi Hazretleri'nin Tahir Hoca'nın nezdindeki kıymetini ve Tahir hocamızın da Sami Efendi Hazretleri'nin nezdindeki kıymetini ve aralarında yaşanan, onların yaşadıkları bu hayatı gördüğümüz zaman gerçekten ortaya sizin programın başında ifade ettiğiniz o asr-ı saadet bakiyesi bir tablo çıkıyor. Evet. Yani. Cenab-ı Hak yollarından ayırmasın. Amin. Rabbim şefaatlerine Amin. nail kılsın inşallah. Amin hocam inşallah. Ee, Bakın hocam. biraz evvel hocamın hayatı hep çile dediniz de evet. yani hani yaşantısı Buyurun dedik hocam. de Muhammed İkbal'in bir sözü vardı. İzin verir misiniz? Ben de tam Mehmet Akif, Muhammed İkbal bunlardan çok hoşlanırdı. Biraz da bunlardan bahsedelim onu, diyecektim. Evet, özellikle bugün kitabını getirdim. Tamam Burayı bize sık okurdu. O okurdu. Yani böyle e, ben Gözlüğümü de takarsam rahat hocam. olacak Okuyayım da e, dostlar Bu, bu e, kitap babacığımın Deberuke. beş kitabından Bir tanesi Hı -hı. Mevlana ve Meslevi Gözüyle Peygamber Efendimiz Muhammed İkbal'e ait bir e, Böyle şiir var onu Türkçeleştirmiş Kendisi müsaadenizle okuyayım ten, Babamın e, tabir yerinde olur mu Biliyorum hayat felsefesi diyebilirim Çok memnun işte. oluruz hocam ha. buyurun Bismillah Efendim diyor ki Muhammed İkbal Hakikat ilmi şeriattan başka bir şey değildir. Sünnetin aslı muhabbetten başka bir şey değildir. Kudret şeriat ilminin içinden zuhur eder. O hem asa hem de Musa'nın mucize gösteren yedi beyzasıdır, elidir. Yani her şeyin esasıdır şeriat. Sana söylüyorum, şeriat İslam'ın sırrıdır. Onun başında şeriat'tır, sonunda şeriat'tır. Ey dindeki hikmete vakıf olan insan, Cenabı Peygamber'in açık ve vazih şeriatındaki bir inceliği sana söyleyeyim. Bir müstehabı eda hususunda bir kimse sebepsiz yere bir Müslümana müşkilat çıkarırsa, tekrar ediyorum burayı. Bir müst müstehabı olan bir amel. Yani herhangi en küçük müstehab bir amel. Evet. Bu müstahap olan ameli işlemek hususunda bir kimse Öyle başörtüsü konusunda, sakal konusunda, falan sünnet falan da değil. Yani hele hele namaz kılmak konusunda falan değil. Ee, bir müstehabı eda hususunda bir kimse sebepsiz yere bir Müslüman'a müşkilat çıkarırsa, o müstehabı eda etmeyi Müslüman'a farz kılmışlardır. Onu müstehab bir amel olarak düşünmeyeceksin. Bu bana farz oldu. amel edilmesi farz oldu artık diyeceksin. Çünkü görüşleri şudur. Müslümanlıkta hayat, kudretin ta kendisidir. Müslüman hayata hakim olacak. Yani İslam'ı yaşayabilmek için yaşadığı dünya kendi dünyası olacak. Böyle söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın bu emrindeki sır nedir biliyor musun? Tehlikeler içinde yaşamak asıl yaşamaktır. Mücadele insan olacaksın. Eyvallah. Tehlikeler, Tehlikeler içinde hiç... yaşamak asıl yaşamaktır. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatında, e, yatağında rahat uyumuş mu? Sahabe-i kiram efendilerimizin kılıçları başucunda asılıydı değil mi hep? Ecdadımız da öyle. Evet. Yani neredeyse hep ayakla, ayakkabılarıyla, postallarıyla yatarlarmış. Evet. Özür diliyorum askerlikte olduğu gibi. Her an hadi bakalım denilmeye hazır. Onun için tehlikeler içinde yaşamak asıl yaşamaktır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın dininin şiarı elden gitti mi... O milletin elinden de bekarremiz ve işareti çıkar gider. Hazreti Muhammed'den ayrılırsan, gücün, kudretin ve yarınlara ait ümitlerin neyin varsa hepsi elden çıkar gider. Ey kardeşim, bu nasihati ehemmiyetle dinle. O millet efendisinin nasihatine kulak ver. Kalbini bu doğru sözle kuvvetlendir. Müslümanlığın, Müslümanlığın, men şeyine doğru git ki sana müslüman des. Evet. Bunu çok sık okurdu evde bize ve derdi ki işte hayatınızı böyle tanzim edeceksiniz. Yani bu ıı, şiir hocamızın hayat prensiplerini bir manada temsil ediyordu. Hayat, hayat düsturuydu. Hayat düsturuydu. Evet ya. Evet. Hocam yani vakit ifade ettiğiniz gibi böyle saatler olması lazım ki. Evet. Biz hani ben evet. ben de sorularla açacağım sürekli tutuyorum kendimi. <gülüyor> Açmaya başlarsam haber saatine doğru kayacağız. Şimdi isterseniz programımızın sonuna doğru yaklaşırken biraz da Pazartesi günü İnşallah. icra edilecek programdan bahsedelim. İnşallah Pazartesi gün. Umuyorum ki çok güzel bir program i̇nşallah. olacak. Sizlerden Cenab-ı Hak sonsuz razı Estağfurullah. Estağfurullah. Daha henüz bugün Konya'da ilan olundu. Yani yarın Cuma'da inşallah duyuracağız. Ben bugün yine sizin aracılığınızla, KONTV'miz aracılığıyla kardeşlerimize haber duyuruyorum, haberdar ediyorum onları. Ama tahmin ediyorum ki kalabalık bir program olacak. Öyle görünüyor evet. yani. Gönlümüz şöyle... Bu sene böyle yapalım da dedim gönlümden. Hı hı. Bir dahaki yıllarda inşallah Haziran'a, Temmuz'a doğru programı hı hı. sarkıtalım. Şöyle stadyumları açalım inşallah. inşallah. Yani böyle bir gecede programın ağırlığını Kur'an tilavetinin teşkil etmesini gönlümü arzu ediyor. Kardeşlerimle, arkadaşlarımla yani dostlarımla da öyle istişare ettim. İnşallah çarşamba günü de ifade ettim. Dün de arz ettim değerli kardeşlerime. Rabbim nasip etsin, Rabbim yollarını açık etsin bir aksilik olmazsa İstanbul'dan bir kardeşimiz gelecek. Yani bir değişiklik olsun diye böyle arzu etti gönlüm. Ankara'dan bir kardeşimiz gelecek. Biz onlarla Haç'la beraberdik. Maşallah çok tatlı okuyorlar, çok güzel okuyorlar. Tabii Konya'mızda çok güzel okuyan çok hafızlarımız var ama yani inşallah gelecek yıllar bundan sonraki programlarda i̇nşallah. Konya'mızdan da iki hafızımız, iki kardeşimiz okuyacaklar. Onun sevdiği bazı ilahiler vardı öyle. Hı hı. Mesela gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah'a. Onu çok severdim. Ey güzellerden güzel ruhum Resul-i Kibriya. Bir defa bununla başlanılırdı ilahiler. Evet. Yani babacığım sohbet eder. Sohbetten sonra birkaç hafızımız vardır. Hadi bakalım sıra sizde derdi babacığım. Ve ilahiler okunur, kasideler okunur. Latif eder Muhammed Emin Karataş hafız evet. kardeşimize izleyici kardeşlerimiz hadi bakalım sıra sende elini bir kulağına at bakalım filan diye ona böyle latif eder. Tabii ondan sonra da hadi bakalım eller cebe şeyi cüzdan çekin bakalım cüzdanları der ve bir hayır için para toplanırdı. Toplantılar, sohbetler hep böyle geçerdi. Yani ilahiler, kasideler olacak inşallah. İnşallah ubar <gülüyor> payine almam cihana ya Resulullah. Bunlar hep inşallah okutacağız i̇nşallah, hafızlarımıza İnşallah, inşallah. Ee, konuşmalar olur belki birkaç. Evet. Kardeşlerimizin gelişine göre ya diyorum programın başında belgeselimizi izlettiririz Hı -hı. veya ben bir konuşma hazırladım belki onu okurum. O günkü zuhurata tabi olacağız. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun duyurdunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdiden hatimler 2500 civarında oldu, oldu mu elhamdülillah. Evet elhamdülillah. Her gün en az 100 hatim geliyor ki daha telefonlar alıyorum hocam okuyoruz o güne yetiştireceğiz yani ben de Evet O gün yoğunlaşacak de, inşallah. Televizyonumuz ve radyomuz aracılığıyla evet. hatimler de halen Bugünden, alınıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Babacığım Allah'ın rahmetine kavuşmuş bir yıl olmuş. Bir yıl sonra onun mevlüdü var diyoruz. Ve Türkiye'mizde veya değişik ülkelerde Tabii çoğunluk Türkiye'mizde Tabii başta Medine var Medine'den gelecek hatimler hı hı. Asıl oradan Mahmut Kirazoğlu abimize e, Mahmut Sami Kirazoğlu Efendim abimize Çok teşekkür ediyorum O orada okutturuyor O hı hı. gönderecek İnşallah bu teşekkürüm kulağına gider Medine-i Tahyebe-i Tahir'de Sami Efendimiz Hazretleri'nin torunu evet. Efendim e, Fransa'dan geliyor Almanya'dan geliyor Her yerden kardeşlerimiz Maşallah barekallah Efendim Hollanda'dan böyle hep geldi Bulgaristan'dan düşünebiliyor musunuz? Bulgaristan'dan hatim gönderiyorlar oh. Kardeşlerimize Allah razı olsun ama çoğunluk Türkiye'de okundu. Tabii bunun 500 tanesi dışarıda Okunduysa Türkiye'de Bugünlerde 2000 hatim okundu. Yani Bakın vefatından sonra da Nasıl himmet ediyor? Nasıl toprağımıza bereket Dünyamıza bereket vesilesi oluyor. Hakiki bir müminin vücudu alemlere rahmettir diyoruz ya Ölümünden sonra da rahmet böyle devam ediyor işte Şimdi siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bize bir rahmet olduğunu düşününüz Sahabe-i kiramın, selefin işte onların yolunda olan bir insan 10-15 gün içerisinde 2000 civarında yeniden hatim okunmasına Ki bu 3000'ü geçecek tahmin ediyorum vesile oluyor Belki 5000'e yaklaşacak çünkü e, duyuyorum birçok kardeşimiz okuyorlar Biz havale ettik diyorlarmış Rabbimiz biliyor diyorlarmış Öyle de haberleri de alıyorum Cenab-ı Hak hepsinden, hepsinden evet. sonsuz razı olsun e, Akşamki benim hesabıma göre Kelime-i Tevhid 7 milyon civarındaydı Topladım ben Bana yazdırılanlar bunlar bugüne Hı -hı. kadar 7 milyon civarında Kelime-i Tevhid e, 1 milyonun üzerinde salatu selam İnanamayacağımız kadar 100 binin üzerinde Yasin-i Şerif yani bunlar işte rahmet unsuru. Evet. Rahmet unsuru. Ee, öldükten sonra da bize himmet ediyorlar. Aynen. Toprağımıza bereket e, getiriyorlar. Tabii bu okunan Kur'an-ı Kerimler hep Rabbimizin Aynen. rahmetinin vesileleri. Evet, Pazartesi inşallah akşamı Mevlana Kültür Merkezi'nde Pazartesi hocam. akşamı Mevlana Kültür Merkezi'nde. 19.30 gibi inşallah şöyle yavaşça program başlatırız ama ilk Kur'an-ı Kerim'i namaz kılan kardeşlerimize rahat gelsinler diye ilk açılış Kur'an-ı Kerim'ini saat 20'de okutalım arzu evet. ediyorum ben. Ama ondan evvel bir şeyler Baş yapılır, bir şeyler, yani. bazı şeyler ufak tefek bazı şeyler olabilir. O gün artık bilemiyorum, zuhurata tabi olacağız eskilerin tabiriyle 2 evet. saat mi sürer, 3 saat mi sürer bilemiyorum. Konya'nın Konya dışından gelecek kardeşlerim var. Hep bana telefon ediyorlar. Ben Hı. onlara kıyamıyorum doğrusu. Havalar soğuk zahmet etmeyin diyorum. Ama tabii bu bir gönül işi. İnşallahur Rahman rahmete vesile olan, berekete vesile olan Rabbimizin rızasına vesile olan bir gece olur. İnşallah. Onların ruhu da hoşnut olur. İnşallah. Başta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Rabbim haberdar etsin deriz inşallah. Amin amin hocam. Amin. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica çok sağ olun. Allah razı, razı olsun. Konuka, konuk olduğunuz programımıza Tahir Hocamızı, KON izleyicileri, KON ile bütünleşen bir isim çünkü. Elhamdülillah. KON izleyicilerine bir kez daha Tahir Hocamızı buradan bizimle paylaşma fırsatı tanıdınız. Çok Zadim. teşekkür ediyoruz. Zadim. Allah razı Ben de olsun. çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu ifade ediyorum. Bizi izleyen kardeşlerimiz müsterih olsunlar. O hatimler bütün Ümmeti Muhammed'in geçmişine okunmuş oluyor. Evet. Onlara hep hediye edeceğiz. Onlar için dua edeceğiz. Becerebilirsem hatim duasını kendim yapacağım inşallah. Evet. Müsait olan kardeşlerimi davet ediyorum ve Cenab-ı Hak hepsinden, bütün din kardeşlerimizden sonsuz razı olsun diyorum. Eyvallah. Size de teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak TVmizi kıyamet sabahına kadar hayra hizmette daim kılsın inşallah. Amin inşallah. Ee, biz de böyle bir hizmete vesile olmaktan dolayı mutlu ol, mutluluğumuzu Elhamdülillah. bile getirelim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Büyüklerin adımlanıldığı yere mutlaka rahmet ve bereket iner. Evet. Bu rahmet ve bereketten de nasiptar olmuş olmamız ümidi ve duasıyla İnşallah. ben programımızı kapatıyorum. Çok sağ olun hocam. Size de sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Sultanul Vahizi'nin Tahir Büyükkörükçü hocamızı bugün andık. Stüdyomuzda Abdurrahman Büyükkörükçü hocamız anlattılar muhterem babalarını. Programımızda başka konuklarla yine karşınızda olmak ümidiyle efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz?